887. konu, Adi bin Hatim'in, kızını sahabe olan Am bin Höreys'le evlendirmesi, Am bin Höreys adlı sahabe Adi bin Hatim'den kızını istedi, Adi'yi de, şartımı kabul edersen kızımı seninle evlendiririm, dedi, Amr'ın, peki şartın nedir, diye sorması üzerine de şunları söyledi, bizim için Hazreti Peygamber'de uyulması gereken güzel bir örnek vardır, ''Bunun için ben de senden Hazreti Peygamberin Ayşe validemize vermiş olduğu 480 dirhem mehir vermeni istiyorum.'' Sahabilerden Am bin Höreys, Adi bin Hatim'in kızına talip oldu. Adi'yi de ona ''Onu ancak benim şartımı kabul ettiğin takdirde seninle evlendiririm.'' dedi. Am şartının ne olduğunu sorunca Adi'yi ona ''Senden Hazreti Peygamberin sünneti olan 480 dirhem mehir vermeni istiyorum.'' diye haber yolladı.